Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müslüman Ulgar Özeski. Çarşamba sabahından herkese günaydın. Bu sabah hayvan hakları alanında güzel bir haberle başlıyoruz. Aralık ayının son haftası Kütahya'daki hayvan barınağındaki korkunç koşullar üzerine bir kampanya başlatılmıştı. DB Hayvan Dostları ekibi önceki ekibin kampanyasını hatırlayalım. Kütahya Hayvan Barınağındaki vahşete dur de. Barınaktaki hayvanlara resmen eziyet ediliyor. Hayvanlar açıktan birbirlerini yiyor, birbirlerini parçalayarak öldürüyor. Çok kötü durumda bulunuyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz videolar tamamen gerçek. Lütfen bu katliama dur deyin. Hayvanlarımıza yapılan eziyete göz yummayın. Yetkililerden konuya sessiz kalmamalarını önemli rica ediyorum diyen kampanyayı 88 binin üzerinde aralarında sanatçı Şehrazat ve Güliz Ayla, sunucu Cem Seymen'in de bulunduğu kişi imzalarıyla desteklemişti. Ve güzel haber geçtiğimiz gün geldi. Kampanyayı başlatan DYB Hayvan Dostları ekibi imzacılarıyla şu başarı haberini paylaştı. Başlatmış olduğumuz kampanyaya tüm hayvanseverler çok büyük destek verdi. Çoğunuzun da bildiği üzere iki gün içerisinde başarıya ulaştık. Kampanya başarıya ulaştığı halde tedbir almak istedik ve hemen bitirmedik. Artık başarımızı duyurma zamanı geldi diye düşünüyorum. Öncelikle at dybhayvan.dostları olarak bizi destekleyen üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Böyle sandığımız gibi sıradan bir destek de değil. Bazı üyelerimiz saatlerce kampanya duyurmak için uğraştı ve bu başarının asıl kaynağı çok değerli üyelerimiz. Kütahya Hayvan Barınağı'nda onlarca can kurtuldu, çoğu ise tedaviye alındı diye duyurdu DYB hayvan dostları. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Bilal Sedef'in kampanyasıyla devam ediyoruz. Sedef, Mütevelli Eğitim Başkanı Enver Yücel'e seslenmiş bu kampanyasında. Şöyle diyor, Bahçeşehir Üniversitesi'nde güvenlik önlemleri artırılsın. Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi'nin ana kampüsü maalesef ülke olarak bizi yasa boğan iki terör olayının gerçekleştiği bölgede. Olası yeni bir terör olayında savunmasız bir konumda Beşiktaş'ta bulunmakta. Giriş çıkışlarda yeterli güvenlik görevlileri yok. Öğrenciler dışında birçok insan okulun can damarı olan bizim CDR olarak bildiğimiz genellikle çok kalabalık olan ve çoğunlukla öğrencilerin toplandığı sokaktan geçmektedir. Okulumuzun sokakla ve Beşiktaş halkıyla geliştirdik. İç içe olması ne kadar bize has ve güzel bir durum olsa da beraberinde bir güvenlik açığı da getiriyor. Türkiye'yi tekrar yasa boğmamak, ülkenin sayılı öğrencilerinin ve hocalarının güvenliğini sağlamak adına Sayın Enver Yücel hocamızdan güvenlik önlemlerini arttırmasını, diğer okullarda olan sıkı giriş-çıkış kontrollerinin benzerlerinin uygulanması, olası istemediğimiz durumların oluşmaması adına talep ediyoruz. Enver hocamızın öğrencilerini ne kadar çok sevdiğini bildiğimiz için bu talebe karşılıksız kalmayacağını ve elinden gelince yapacağına inanıyoruz diyor Bilal Sedef Change.org'daki bu kampanyasında ve böylece gitgide güvenlik toplumuna doğru adımlar atılmaya devam ediyor. Bu tip terör olaylarının en acı yanı da toplumsal huzuru güvenlik kavramıyla bozması ve hayatı zorlaştırıp herkesi bir şüpheli konumuna getirmesi. Konya'ya gidiyoruz şimdi de Rezan Güleryüz'ün kampanyasıyla devam ediyoruz. Güleryüz Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor bu kampanyasında. Konya'daki toplu taşıma araçlarına yapılan zamların indirilmesini istiyoruz. Konya'da 4 tane üniversite olan yüz binlerce öğrencinin bulunduğu, 3 tane organize sanayiye sahip, yine kamuda yüz binlerce memurun çalıştığı bir şiirde ulaşımın bu kadar zamlanmasına karşı çıkıyoruz. Sesimizi duyurmamız için bir imzada sen at demiş Gülaryus. Benzer bir kampanyada bu sefer Uşakta da başlatılmış. Hatice Türkiye'yle kulak verelim. %50 zamma hayır. Otobüs ücretlerine bir anda gelen %50 zam başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatını büyük ölçüde etkilemekte. Uşak halkı olarak zammın geri çekilmesi için vatandaşlarımızdan talep ve imzalarını bekliyor. Belediye başkanımızdan gereğini yapmasını istiyoruz diyor Hatice Türker ekonomik bir toplu taşıma imkanı için. Engelli haklarıyla ilgili bir kampanya var sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben kampanyayı başlatmış Zehra Alımlı. Diyor ki engeli azaltmak için artan engelimiz sarı şeritler diyor ve ekliyor. Görme engelliler için yapılmış olan sarı şeritler çok kaygan, yürümek imkansız. Bu alanlar onların daha rahat hareket etmeleri için yapılmış alanlar ve plastik olmaları kış aylarında hareketi çoğunlukla zorlaştırıyor. Bu nedenle plastik zemin yerine kayganlığı en aza düşürecek şeritlerin gelmesi Engellerini en aza indireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır bu sorun üzerinde düşünüyorum. Eğer siz de fark ettiyseniz sarı şeritlerin üzerinde durmak bile imkansız ki o insanlar oralarda destek alarak ilerliyor. Bu kadar kaygan olması onlara destekten çok köstek oluyor. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Lütfen bu engeli ortadan kaldırmak için kampanyamı imzalar mısınız diyor alımda. Sıradaki kampanya ise internetteki dizi sitelerinin kapatılmamasını talep etmiş. Ulaş Selçuk bu kampanyanın sahibi diyor ki artık bir furya haline gelen ve birçok hatta on binlerce kişinin faydalandığı dizi siteleri kapatılmasın. Dizi sitelerini tanımlayacak olursak bölümünü izleyemediğimiz dizinin tekrar izlenmesini sağlarlar. Fragmanını yakalayamadığımız dizinin fragmanını izlemektir. Bölüm özetlerini okuyacağınız bir araçtır. Eski dizileri izleyip kah gülüp kah ağladığımız bir yerdir. Yeni dizi haberlerini takip eden bir sitedir. Sadece dizilerde değil filmleri de izleyip indirebileceğiniz alanlardır bunlar. Bizler utanç duyuyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüz. Ülkemiz bir yasakçı ülke olmaması gerekiyor diyor Selçuk ve sizlerden bu sitelerden faydalanıyor olmanız durumunda. Onun bu talebine katılıyorsanız imzalamanızı rica ediyor kendisi. Çarşamba gününü Kütahya'dan bir kampanyayla bitiriyoruz. Ferhat Şimşek, SIMAF Teknoloji Fakültesi'nin merkez kampüsü taşınması talebiyle başlatmış bu kampanyasını. Şöyle diyor. "SIMAF Teknoloji Fakültesi çok küçük bir ilçede olup fakülte öğrencilerinin eğitimini karşılayamayacak kadar yetersiz bulunmakta. Fakültemizde öğretmen yetersizlerinden dolayı eğitim seviyesi lisans ve lisans seviyesinin çok altında. Öğrencinin derslerini alan dışında olsa bile fakültemizde bulunan birkaç öğretmen kendi aralarında bölüşerek derslere giriyor. Ve bu durum öğrencilerin mühendislik eğitim seviyesini oldukça düşürmekte. Fakültemizin bulunduğu Simav ilçesi teknoloji fakültesi öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılayamamakta. Ayrıca Simav ilçesinde ulaşım sıkıntısı da çok büyüktür. Simav teknoloji fakültesi öğrenciler olarak Evliya Çelebi merkez Kampüsü'ne taşınmasını önemli arz ederiz. Simav teknoloji fakültesinin merkez Kampüsü'ne taşınması için bir imzada siz atın diyor Ferhat Çimşek.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 Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özaydın.